Hiç kimseye yan bakma Öfkelenip sert çıkma Kalp Allah'ın evidir Sen bu evi sakın yıkma Pek çok dikkat ederim kırmamaya kalbini Korkarım kalp kırmaktan Çünkü kul hakkı yakar beni Aşık der İncitenden incinme incitenden Kemalde noksan imiş incinen incitenden Yıkma gönül mabedini Altında kalan sen olursun Ve daha onca şey Nedir bu gönül Allah aşkına? Nedir bir Kabe'den daha değerli kılan bu gönlü kalp nasıl bir şey İmam Rabbani kuddese Ruhu bir eserinde diyor ki kalp Allahu Teala'nın komşusudur Allahu Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir Mümin de olsa asi de olsa hiçbir insanın kalbini incitmemeli neden çünkü onun da komşusu var. Kalp kırmaktan çok sakınmalı. Allahu Teala'yı en ziyade inciten küfürden sonra kalp kırmaktır. Çünkü Allahu Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. Bir duaya bakar. İnsanların hepsi Allahu Teala'nın köleleridir herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse, elbette onun efendisi gücenir. Her şeyin biricik maliki, sahibi olan efendinin şanını, büyüklüğünü iyi düşünmelisin evladım diyor. Ne güzel diyor. Kardeşlerim, kalbi biraz inceleyelim ve Kalp kırıklıkları neden oluyor, bir kez daha düşünelim. Konuşmalarıyla veya hareketleriyle bir insanı kıran kimse, dünyada huzursuz olduğu gibi, ahirette de huzursuzluğu olacaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: Kıyamet gününde ümmetimin müflisi yani İflâs edene şu kimsedir ki namaz, oruç ve diğer ibadetleriyle gelmiştir. Fakat birisine sövmüştür, birisine iftira etmiştir, birisinin malını yemiştir, birinin kanını dökmüştür. Yaptığı bu zulümlere karşılık hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince hak sahiplerinin günahları yüklenir, ...ve cehenneme atılır. Allah korusun. Düşünmesi bile insanı ne kadar korkutuyor. Uğraşıyorsun, didiniyorsun, tabiri caizse tırnaklarınla kazarak, bu yere geldin kazıyarak ama... ...kıldığın namazlar, oruçlar, dilini tutamadığın için, hal ve hareketlerine dikkat etmediğin için senden alınıyor. Ne büyük bir iflas değil mi? O yüzden hadis-i şerifin başında buyuruldu ya, kıyamet gününde ümmetimin müflisi iflas edeni. Dünyada iflası biliyoruz. Hoş bir şey mi değil, mal canın yongası derler. Lazım. Ama görüyoruz ki insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Allahu Teala bir kapıyı kapatıyor, öteki kapıyı açabiliyor. Hasılı, dünyadaki iflas gibi olmuyor. Yeniden kazanma imkanın var mı? Elbette var. Sağlıkta da böyle. Vücudun bazı organları iflas etti. Düzelebiliyor. Akciğer mesela. Kendi kendini yenileyebiliyor Allah'ın izniyle. Ama orada yenilenme yok. Başka bir nasip yok. Dolayısıyla iflas orada geri gelmeyen bir imtihan. Biz Müslüman olarak herkesin iyi olmasını istiyoruz, doğru mu? Kendimizi kusurlu görüyoruz. Başkalarının kusursuz olmasını istiyoruz ve bunun için herkese iyiliği tavsiye ediyoruz ve Müslüman olarak herkese bu konuşmaları yaparken halimizle de bunu desteklememiz icap ediyor. Bu da güzel ahlak kurallarına uyarak olmalı. Yani tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, aynı zamanda kimsenin ırzına, malına göz dikmemek gibi bu güzellikler de Müslümanlığın icabı. Değerli kardeşlerim, münakaşa etmek dostluğu mahvediyor. Düşmanlığın da çoğalmasına sebep oluyor. Bugün küçük küçük şeylerden dolayı tartışmalar, münakaşalar derken bir bakıyorsunuz uzun yıllar aynı yasta baş koymuş insanlar veya ortaklık yapmışlar, yıllarca soğan ekmek yemişler, yeri gelmiş birbirlerine sarılmışlar, ağlamışlar, mutlu zamanlarını paylaşmışlar, bir şeyler oluyor ayrılıyorlar. Hatta öyle ki cinayetler de oluyor. O yüzden küçük tefek şeyleri büyüterek fitneye sebebiyet vermemek lazım. Kardeşlerim, dargın durmakta kalp kırılmasına sebep olabiliyor. Kendisine zulüm edenleri insan affedebilir mi? Mesela küçük tefek şeyler oldu ayrı ama zulüm gördüğü bir insanı zulüm gören o insanın affetmesi çok enderdir. Elbette bu en güzel olandır. Ama bunu yapamıyoruz. Madem bunu yapamadık, neden küçük tefek şeyleri büyütüyoruz? Ve bundan dolayı da başımızı belaya sokuyoruz. Neden mi? Şöyle, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hadisi şerifleri bu konuda, çok Önemli Bir Delildir Meşhur Hadis Kaynaklarında Geçer Müminin Mümine Üç Günden Fazla Dargın Durması Helal Olmaz Üç Geceden Sonra Ona Gidip Selam Vermesi Vacip Olur Selamına Cevap Verirse Sevapta Ortak Olurlar Vermezse Günah Ona Olur Sana Darılanlara Git Barış ''Zulmeden'i affet, kötülük edene iyilik et.'' buyruluyor. Az önce bahsetmeye çalıştığımız gibi bunu pratikte yani uygulamada görmek ender ender oluyor. Ama bu kadar büyük problemler için bunu bir tarafa attık. Küçük şeyleri konuşalım. Hiç kavgaya, hiç bu kadar küslüğe gerek olmayacak şeyler. Bana böyle baktın, bana bunu mu demeye çalıştın? Bir de zihin okumalarımız var. Bitmek, tükenmek bilmeyen şeyler bunlar. Böyle mi düşündü acaba? Hayır. Mesela bakıyorsunuz. Aradan birkaç saat geçiyor. Bu sefer, aa demek ki bu bana böyle bakmamış da ben öyle zannetmişim. Sebebi ben değilmişim diye bakıyoruz. Bunlar da gereksiz şeyler oluyor. Yani birbirimize aslında... Arkadaş mıyız? Bunu iyi bir belirleyelim. Dost muyuz? Kardeş miyiz? Karı koca mıyız? Biz neyiz? Bir bilelim. Ve sonra birbirimiz arasındaki köprüleri sağlam kuralım. Öyle. Eften, püften, efendim incir çekirdeğinin hacmi kadar bile bir kütlesi olmayan pamuk ipliği ile birbirimize bağlanmak. Yanlış. Kalın urganlarla bağlanalım, halatlarla bağlı olalım birbirimize. Pamuk ipliğiyle bağlıyız. Havadan nem kapmak tabiri var ya, aynen o bizim yaşadığımız. Bunu da yeri gelmişken anlatmak istedim. Kardeşlerim, yine kalp kırılmasının sebeplerinden bir tanesi... Yüzde yüz haklısınız diyelim bir konuda, kardeşini sizden özür diledi. Yok efendim ben bunu kabul etmem. Özür diledikten sonra bunu kabul etmek durumundayız. Hadis-i şerifte buyruluyor. Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur şeklinde. Yani bunu. Tabi ne yaşandıysa o yaşanan şeye göre değişir ama genelde hepimiz biliyoruz yani çocukluğumuzdan bu yana. Biz yaşamasak da etrafımızdan yaşananları biliyoruz. Benzer şeyler, bakışlar, sözler, kaba konuşmalar değil mi bunlardan kalpler kırılıyor. Özür yumuşatmalı. İşte biz bu özrü eğer kabul etmezsek kindar olmaya başlıyoruz. Neden? Uzlaşmaya yanaşmıyoruz. İşte bu seferde karşımızdaki insanın başına kötü bir şey gelmesine bile sevinecek hale geliyoruz. Oh olsun, bak benim kalbimi kırarsın ha deyip de bir de nefis yapıyoruz. Burada şeytanın bir de kandırmacası oluyor. Kendini günahsız, hatasız, sanki hayatında kimseyi kırmamış, incitmemiş, dedikodu yapmamış, ağzından hiçbir kötü söz, cümle çıkmamış bir insanmış gibi temize çıkarıyoruz kendimizi. Benim gibi bir Allah dostuna bunu yaparsan cezanı alırsın gibi. Bir dakika. Ya öyle değilse? Ya... Kardeşlerim, suizan besleyeceğiz. Suizan ne? Aklımızdan kötü bir düşünce geçmeyecek. Bana özür beyan etmiş bir Müslüman kardeşim geldi, tamam. Hüsnü zanda bulunduğum zaman iyi bir niyet. Suizanda hemen arkasından kötü şeyler arıyorum. Bana özür diledi ama bundan dolayı dedi. Bu hoş şeyler değil. İnsanların gizli şeylerini araştırmak, kusurlarını araştırmak da bu konunun içine giriyor. Ama haset öyle bir şey ki, Allah korusun, bir insana bu yapıştı mı, virüsten, enfeksiyondan, urdan, tümörden çok daha tehlikeli oluyor kardeşlerim. Kendine de bu kötülüğü yapıyor. Elinizde bir kor parçası düşünün. Bu sizin kin ve nefretiniz. Karşıya da atamıyorsunuz. İçinize attığınız zaman da sizi kavuruyor, bitiriyor. Sadece vücudunuzu, sağlığınızı, bağırsağınızı değil, sevaplarınızı da yiyip bitiriyor bu haset. Allah korusun. Şu asırda gördüğümüz kalp kırıklıkları ile alakalı, yine önemli bir da tartışmayı bilmiyor olmaktır. Münakaşa deniyor buna, değil mi? Hadis-i şerifte, haklı bile olsa münakaşadan vazgeçmedikçe, ''Kişinin imanı tamam olmaz.'' buyruluyor. Bunu hocalarımız açıklamışlar. Böyle kaba, sert konuşmaktan kaçınmamız gerekiyor. Bir konuda tartışıyoruz ya, sesimizi yükseltmeyeceğiz. Veya karşımızdaki konuşurken onun sözünü kesip devreye girmeyeceğiz. Veya bakışlarımızla bir an önce sözünü bitir de ben konuşacağım diye sağa sola bakar olmayacağız. Bunlar kalp kırmaya sebebiyet verecek. Neden? Sen sert konuştun, o öyle dedi, bu böyle dedi derken daha da uzayacak bu şey. Doğru bir şekilde konuşmak durumundayız. Evet, eşinle, çocuğunla, kızınla, anne babanla, iş yerindeki arkadaşlarınla veya bakkalla, sokaktaki insanda bir konu hakkında tartışmak olabilir. Ki oluyor da. Ama bu, sen haklıydın, şey haksızdın. Ben haklıydım mı? Kavga boyutuna getirmek olmamalı. Allah korusun bakın kalp kırmanın nedenli tehlikeli bir şey olduğu üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Bakın her çeşit kötülükten kaçarak bir insan iyi insan olmalı. Peki iyi insan kimdir? Bir Allah dostu bu soruyu soruyor. Şimdi cevabını verecek bize. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hitaben şöyle buyurdu İnsanların en iyisi insanlara iyilik edendir İnsanların en kötüsü insanlara zararı dokunandır O halde diyor her Müslüman imanını düzelttikten sonra iyi insan olmaya, insan sevindirmeye çalışmalı demiş ne güzel demişler sen iyi insan olmak istiyorsan evvela kalp kırmamaya çalışacaksın bir de bırakın bunu tam tersine bir mümin kardeşimizi sevindirmenin ecrini bir bilebilsek bir bilebilsek nedir bu hadis-i şeriflerde de geçiyor bir insan deniyor bir müslüman ya başka bir müslüman kardeşini sevindirdi nasıl sevindirdi ne zamandır onun yanına gitmiyordu gitti, onu neşelendirdi. Çoluğunun çocuğunun ihtiyaçları vardı, maddi yardımda bulundu. Hastaydı, telefon açtı, dualarım seninle dedi. Veya mutlu bir zamanı yakınların etrafında görmek istiyor. Hayırlı olsun kardeşim mesela. Ne olursa olsun eğer sen Allah rızası için bir Müslümanı, Sevindirirsen Allahu u Teala da senin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır. Allah Allah. Şimdi bu bizim için elbette yaşamadığımız bir şey kıyameti ama ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bunları okuyoruz. Nasıl çetin bir zamanın bizi beklediğini, kıyametten sonra başa gelecekleri okuyoruz. İlla yaşamamıza gerek yok. Bunlar apaçık bildirilmiş. Biliyoruz ki kalplerin oldukça daralacağı, buram buram terlerin döküleceği, hanımın kocasını, annenin evladını unutacağı, aklın baştan gideceği bir zaman kıyamet. Nasıl bir ferahlama o. Hem de bu ferahlama, bu teskin, sabret, Sabret iyi şeyler olacak buyuran kim olacak Allah'ın izniyle? İşte burada o yüzden birbirimize çok da fazla kin gütmeye lüzum yok. Bunu kendi avantajımıza çevirmemiz lazım lehimize. Nasıl olacak? Ben bu konuda haklıyım. Her şeyi bilen Rabbim Celle Celaluhu benim haklı olduğumu biliyor. Ben istesem şu an, bunu daha da ileriye götürebilirim. O haklı olduğunu iddia ediyor. Ben haklıyım. Ama ey Rabbim, ben fitne çıkmasından korkuyorum. En önce bu hayrı sana hediye ediyorum. Senin rızan için ya Rabbi susuyorum. De. Senin ayağına bir diken battığında bile eğer sabredersen onun, ecrini verecek olan Allah celle celaluhu o ayrıntıyı haşa unutacak mı zannedersin Kendisi için yaptığımız ne varsa bunun karşılığını almayacak mıyız niyetimiz sağlamsa Düşünün Allahu Teala bir iyilik yapamazsanız buyruluyor Yemez içmez uyumaz yorulmaz Bunlar Bizim gibi acizlerin işi bir faydamız olmaz. Kestiğimiz kurbanların da bir faydası yok. Kıldığımız namazların da bizden başka bir faydası yok. Lakin biliyoruz ki Allahu Teala yarattıklarına karşı nasıl davrandığımızı gözlüyor, şahitler tutuyor. Tabii ki en başta şahit bu işleri yapan bizler. Sonraki şahit onları kaydeden melekler ve en büyük şahit olan Allah Celle Celaluhu. Bir insana iyilik yap, benim iyiliğime kötülük olarak cevap verdi. Tamam, bir daha iyilik yapmazsın, en farklı seçenekte. Ama bana niye bunu yaptın, niye şöyle yapmadın, sana o kadar benim emeğim geçti, o kadar... Para verdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bitti. Geri getiremeyeceksin zaten. Bırak, ahirette yatırımın olsun. Sana cennetten ağaçlar, o akan ırmaklar olarak geri gelsin. Böyle olmasını istemez misin? Behlül Dana'yı duymuşsunuzdur. Allah rahmet eylesin. Veli mi, deli mi, insanların şaşırdığı insanlar arasında yer alıyor Behlül Dana'a. Onun anlattığı bir hikayecik var. Diyor ki, bir kadın evine giderken yoksul görünümlü bir çocuğun elinde sopa görmüş. Çocuk elindeki sopayla toprağa çizip duruyor. Gelmiş yanına, ne yapıyorsun evladım demiş, hayırdır? Çocuk şey demiş, cenneti parserliyorum, satıyorum teyze. Tebessüm etmiş kadın Cennetin böyle Parsellenmeyeceğini Ve satılamayacağını bilse de Çocuğun gönlünü almak için Ya demiş bana da Bir parsel verir misin cennetten Kaç para istersin Parasını vereyim der Çocuk da o zamanın Parasıyla diyelim 20 lira Der Kadın yardım diyetiyle Allah rızası için Parayı verir ve gider Bu olayı da unutur Hikaye bu ya, kadın birkaç gün sonra rüyada kendini cennette görür. Sonra da gördüğü rüyayı eşine anlatır. Böyle böyle bir çocuk gördüm, şuradan çıktığımda böyle böyle yapıyordu. Eşi de sabah, ne olur ne olmaz ben de bir parsel alayım der. Gider ve o çocuğu bulur. Çocuk da aynı şekilde elinde bir tane sopa, yerleri çiziyor vesaire... Evlat demiş, bana da cennetten bir parsel verir misin? Çocuk olur der, ama parseli mesela bir milyon. Adam itiraz eder, oğlum dün gelmiş bizim hanıma yirmi liraya vermişsin, benden niye milyon istiyorsun? Çocuk demiş ki, amca, eşiniz cennetin parsellenmeyeceğini, satılamayacağını biliyordu. Ama sırf benim gönlümü almak için, bana o parayı verdi yani cenneti satın almadığını o da biliyordu sen gerçekten cenneti satın alabileceğini mi zannettin ya da benim de bunu satabileceğimi mi zannettin amcacım cennet öyle ucuz değil cenneti almak evvela gönülleri almaktan geçer ya gerçekti değildi o mühim değil sen evela gönül al gönül. O yıktığın, mahvu perişan ettiğin gönüllerin de bir hesabı var. Dünyada kimsesiz, yetim, fakir, guraba, arkası yok, ailesi ölmüş veya engelli, kimsesi yok insanların. Zannedenler vallahi yanılıyorlar. Ben yalnızım diyenler vallahi yanılıyorlar. Kimse yalnız değil ve öyle bir dayanağımız var ki mahkemeyi kübra'da tek tek alınacak. Kimsenin kimsede bir şeyi kalmıyor. Bugün hani birbirimize caka satıyoruz, hava atıyoruz ya bazen kıyafetimizde bazen. Efendim ailemizle bazen dinimizle yani itikadımızla şöyle alimin böyle namaz kılıyorum böyleyim şöyleyim diye yarın o kıldığım namazlar elimden alındığında Allah korusun yine Allah'a sığınıyorum sizi de sığındırıyorum bugün örtündüm diyen hanım kardeşim yıllarca sıcağın altında sırf Allah'ın rızasını Düşündüğü için, vıcık vıcık terlediği halde, değil mi? Giymesi, çıkarması, yani ne kadar zor. Onun elinizden alındığını düşünsenize, dünyada o kadar ter döktünüz, çarşaf için, tesettür için, karşılığını bekliyorsunuz, tekrar diriltildik ama öyle bir sevap yok. Ey Yarabbi ben bunu yapmıştım vesaire diyecek yüz de yok çünkü anlıyoruz ki bizden alınmış. Neden? Birinin kalbini kırdık. Neden? Gıybet ettik. Neden? Birinin hakkında iftira ettik. Tuttuğun oruçlar başkasının hesabına yazılıyor. Yani hop o tarafa. Sağ tarafa değil sola. Allah Allah. Bu öyle ince bir iş ki. Artık anlayalım. Benim namazım benim dinim ben ben değil. Milyonlarca milyarlarca insanla beraber yaratıldık. Bu senin hanımın da olsa, kızın da olsa, komşun da olsa değişmez. Allahu Teala'nın nazargahı derler gönle. Ne demek bu nazargahı ilahi? Duydunuz mu? Duymuşsunuzdur. Yani Allahu Teala'nın baktığı yer. Hakkın nazargahı derler. Ee, Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi görüyor. Amenna ve saddakna. Ama kalp kalp kalp. O kalpten ya Rabbi benim kalbimi kırdı. Benim hakkımı al diye bir dua geldi. Hadi bakalım Allah da affetti. Eyvah! Tüm dünya senin olsa, herkes önünde el pençe divan dursa ne fayda? Müslim'de İbni Mace'de Hatta Ahmet bin Hanbel'de de geçiyor Evet Çok meşhur bir hadis-i şerif vardır Buyrulur ki Allah Sizin suretlerinize ve mallarınıza Değil Kalplerinize bakar Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu Şuara suresinde o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selim, temiz, samimi, teslim olmuş kalp ile gelenler fayda bulur. Öyle ya. Benim şu kadar bankada param var, şöyle evim var, şöyle evlatlarım var, koç gibi evlatlarım var benim ya. Sırtım yere gelir mi benim mesela? O sırt öyle taklalar atar ki Aman dikkat et kendine Kardeşlerim o yüzden O çocuğun hikayesinde Behlül Dana'nın anlattığı üzere Gönülleri kazanmak lazım İnsan diplomayı kazanır Parayı kazanır Bazen kaybeder Sağlık da böyledir Dostlar kazanırsın kaybedersin ama kaybettiğimiz zaman yerini dolduramayacağımız var. Aman dikkat! Kalp, Arapça'da zaten bilinen bir tabir böyle. Farsça'da dil anlamına geliyor. Türkçe'de yürek anlamında. Kalbi kıran en önemli etmenlerden bir tanesi kabalıktır arkadaşlar. Hanım da olsa, erkek de olsa. Başkalarını rahatsız edecek, Tüm tavırlar, sözler nezaketsizliktir. Nezaket insanı, samimi insandır. Nazik insanlar, iç âleminde de ince insanlardır. Yani içindekinin dışarıya çıkmasıdır. Küpü bilirsiniz köylerde meşhurdu, şu anda tabi evlerimizde yoktur. Böyle topraktan yapılır. O küplerin içine sirke konur, ayran konur. Ne yaparsanız artık, nasıl kullanacaksanız. Sirke çok keskin olduğu zaman, asit derecesi fazla olduğu zaman patlar. Plastikte de bu böyledir. Bazı asitli içecekler mesela meyve sularını o yüzden pet şişede falan fazla tutmayın derler güneşte çok çalkalamayın diye. Kendi kendine böyle bir şey vardır. Oradan gelir. Keskin sirke küpüne zarar diye. İnsan içinde ne varsa onu döker. Ve dilinden çıkan o insanın içinin de yansımasıdır ekseriyetle. Eğer numara yapmıyorsa veya münafık değilse içinde ne varsa hal ve hareketleriyle, sözleriyle genelde o dökülür. Buna zarafet de diyebilirsiniz. Nezakete yani inceliğe. Hayatı insanlarla paylaşmanın bir arada ve yaşanılır kılmanın en güzel yolu da budur. Aile olarak bir yere gittiniz veya bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Eğer nazik, ince yapıda, zarif bir insansa kendinizi daha rahat hissedersiniz. Ama tersi olduğu zaman acaba şimdi bir laf mı yiyeceğim? Yine bir kalbim mi kırılacak? Yine bir eleştirim olacak vesaire diye gergin olursunuz. Hiç görüşmek bile istemezsiniz. İkisi de insan. Ama birini görmek için can atarken ötekinden kaçıyoruz, bahaneler üretiyoruz. İşte toplumun da huzurlu olmasının sebeplerinden bir tanesi yine bu. Biz ne kadar nezaketli insan olursak, ne kadar ince düşünüp de ona göre konuşursak, yani cümlelerimizi tartarak konuşursak o kadar mutlu insanlar oluruz. Ama bugün dışarıya çıktığınız zaman lütfen bir bakın. Patlayacak bomba gibi herkes. En küçük bir şeyde o küçücük bir mevzudan dolayı yani. İki adım öne geçmişsin, onun sırasına tecavüz etmişsin. Trafikteyken sola sinyal vermişsin. Neden Sa geçmişsin bunlar hata bunlar büyütülecek şeyler değil ama bunlar öyle büyütülüyor ki suratlar asık bakkala gidiyorsunuz alışveriş yapacaksınız eski bakkallarımızı özledim hoş geldiniz nasılsınız falan hiç suratına bakmıyor bir de şimdi otomatik hesaplamalar var biliyorsunuz barkod uygulamaları var kolaylık oldu tabi o da Makarnı aldınız, domates salçası aldınız. Hemen oradan tıt tıt tıt tıt okutuyorlar, geçiyorlar. Al paranı ver, işte fişini, bitti. Herkezde neredeyse bu suratsızlık var. İşte bu da bundan mutlu değiliz çünkü. O bakkal büyük bir ihtimal dertli bir derdi var. Ama onu dengede tutmayı öğrenememiş. Ona bakarsan müşterinin de derdi var. Taksiye biniyorsun eğer taksi şoförü bayağı böyle bir sert, kaba, suratsız bir şekilde konuşuyorsa onun da bir derdi vardır ama binenin de bir derdi var. Hepimizin bir derdi var kardeşim ne yapacağız yani? Suratsızlar ordusu gibi gezelim mi? Hayır. Nazik olacağız. Nezaket sahibi insanlar hasbi tebessümü yüzünden kalbi selamı dilinden eksik etmez evladım derler. Yani tebessümlüdür. Kalpten de böyle tebessüm ederken çok da cıvıtmaz. Çünkü bunun da bir derecesi var biliyorsunuz. Dengi e, gittiği zaman bu sefer cıvık bir muhabbet olur. Mesela sofrada kusur aranmaz. Önünde oturanı ayaklarını uzatmaz. Her hal ve tavrında derli toplu olur. Nezaket ehli bir insan. E şimdi biz her konuda örneğimiz peygamberimiz diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette. E bu konuda niye kendisini konuşmuyoruz? Bütün peygamberler nezaket ehlidir. Ve özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde öne çıkan vasıflardan biri de odur. O yüzden kabalığın, gürültü patırtının değil, nezaketin hakim olmasını istiyorsak, ilk önce müminler olarak birbirimize böyle davranmalıyız, hak ettiğimiz şekilde. Eğer bize de böyle davranılmasını istiyorsak, bugün kalp kırıklıkları mevzumuzdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bunlar yaşandı mı? Evet yaşandı. Mesela Mekke müşrikleri, o kadar katı kalpli adamlardı ki, Neler yaşadı Efendimiz aleyhissalatu vesselam? Lakin bakın, öyle bir peygamberdi ki sallallahu aleyhi ve sellem, ince, nazik, her seslenene dönüyor, buyurun diyor, alicanat bir insan. Bu hal ve davranışı, o katı kalpli, kendi kızlarını diri diri toprağa gömen, İnsanları öyle bir yumuşattı ki Allah'ın izniyle. Ya, Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha şöyle anlattı. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha güzel ahlaklı kimse yoktur. Sahabilerden ya da ailesinden biri kendisine seslendiğinde buyurun diye karşılık verirdi. Yine hadis kaynaklarımızda çocuklara nasıl davranıyor, hizmetini görenlere nasıl davranıyor onları ezbere biliyoruz değil mi? Yanında senelerce hem hizmetini görmüş, evlatlığı gibi o güzel havayı teneffüs etmiş Enes Radyallahu anh hep anlattı ya hadisi şeriflerde okuduk. Bir kez olsun beni kırmadı, incitmedi. Bazen unuttum, Çocukluk yaptım Bana bir görev vermişti Bunu şuraya götür Veya o kişiye bunu de diye Çocukluk Tam evden çıktım Giderken sokakta oynayan çocuklara daldım Saatler geçti Eyvah dedim ben şimdi ne yapacağım Tam bunu düşünürken Bir de baktım Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz karşımda Korka korka gittim yanına başımı sevdiği mübarek elleriyle. henüz gitmedin mi dedi yani her örneğimiz kendisi sallallahu aleyhi ve sellem neden kabalıkta ısrar ediyoruz neden bu kadar kibir içerisindeyiz neden sadece kendimizi değerli görüyoruz bu dünyada önce ne oldu sahabe nesli Ardından onların ardından gelenler o güzel ahlakı örneklemeye devam ettiler. Mesela Hasan-ı Basri Hazretleri Allah rahmet eylesin bir gün gıybetini yapmış birisi onu da duymuş. Birisi de gelmiş efendim açık bir şekilde bir meydanda sizin şu şu kişi yüzlerce insana efendim teşhir etti gıybetiniz yaptı diye. O ne yapmış biliyor musun? Hediye göndermiş. Adam şaşırmış. Allah Allah bu adam bana niye durduk yere hediye gönderiyor? Hasan-ı Basri kuddese Ruhu yazmış ki sana demiş teşekkür ederim. Adam bir kez daha şaşırmış. Hurma gibi bir şey göndermiş yanlış hatırlamıyorsam. Bu demiş hurmaları sana hediye ediyorum, teşekkür ediyorum. Sebebini merak edersin. Şu şu vakitte ''Gıybetimi etmişsin, benim günahlarımdan bir kısmını aldığın için sana teşekkür ediyorum, bunları da hediye olarak gönderiyorum.'' demiş. Böyle insanlar var. Ha, güzel bir laf ortaya koymuş mu? Koymuş. Ama bunu yaparken bile düzgün bir şekilde yapmış, hakaret etmeden. Evet, bugün bunu itiraf ediyoruz. ''Nezaket ahlakımı zayıfladı.'' misafirperverliğimiz zayıfladı bugün anne babalar dahi kendi çocuklarının evinde kalmaktan çekiniyorlar neredeyse yok olmaya yüz tutmuş bir güzellik o misafirperverlik birbirlerine selam vermeyen tanışmayan hatta konuşmayan komşularla dolu etrafımız gelip gitmeyen hal hatır sormayan yeğenlerinin başını okşamayan Amcalar, dayılar, halalar var. En kötüsü belki de, pek çok evde eşlerin kendi aralarında her türlü ölçüsüzlüğü hak görmeleri, küçük sebeplerle evi adeta terör yuvasına çevirmeleri. Bu nezaketsizliğin en büyük bedelini ise, kişiliği türlü şekillerde arızalanan çocuklara ödetiyorlar. Farkında bile değiller. Anne baba, Birbirlerine ve kendi anne babalarına ne kadar saygısız davranırlarsa, onların kalbini kırarlarsa, kendi evlatlarının gözü önünde kendilerini ediyorlar. En önemli örnek nedir? O zamanlarda, o yıllarda anne babadır. Kendi sonlarını kendi hazırlıyor. Bugün nezaket kavramı, tarihte taşıdığı o derin ve güzel anlamından koptu. Bugün formalite icabı, böyle yapmacık tebessümlerle kullanılabiliyor. Yani gösteriş için. Efendim ne kadar hanıman, hanımefendi, ne kadar beyefendi bir insan falan. Ama belli bir zaman sonra bakıyorsunuz, aaa, dün gördüğüm adam bu öyle değildi. Kız istemelerde mesela çok oluyor. Diyelim akrabalar buluştular, kız tarafı olan tarafı işte kızla erkek de görüşecekler dinimizin uygun gördüğü şekilde erkek böyle çok efendi sakin hanım kardeşimiz böyle hal hareketleriyle olduğundan çok daha farklı aynı eve geçince subhanallah bu da kim dediğiniz bir karaktere bürünebiliyor bunu da konuşmak lazımdı bir cümleyle suni olan, yapmacık olan tebessümün ve nezaketinde Allah katında bir faydasının olmayacağını da söyleyelim. Elhamdülillah yok da değil nezaket ahlakını benimseyenler de var. Şükretmemiz lazım. Mesela selam vermekten bahsettik ya hala tanımadığı insanlara selam veren insanlar var. Bugün ben bunlardan bir tanesini yaşadım. Çok da mutluyum. Hiç tanımadığım bir insan, yolda yürüyorum, kolumda bugün kan alındı, tahlil e, vermem gerekiyordu. Bildiğiniz gibi kan alınan yere bir pamuk üzerine de bir bant yapıştırılıyor, onu da sıkman lazım birkaç dakika, orada bir şişme olmasın diye. Hastaneden çıktım, radyoya doğru gelirken, çok böyle e, açık olarak konuşayım selam verip de hal hatır soracağını düşünmediğim bir kardeşim yani kılık kıyafet olarak diyeyim en azından. Çünkü sokakta tanıyan kardeşlerimiz oluyor. Selam veriyorlar. Nasılsınız vesaire ama öyle bir kardeşim değil gibi ne dedi biliyor musun? Geçmiş olsun kardeşim dedi. selamla aleyküm dedi. Ve aleyküm selam. Teşekkür ederim dedim. Ama iş yerine geldim mesela. iş yerinde bir tane arkadaşım Birçok genç gördü mesela, abi hayırdır demedi mesela, örnek olarak söylüyorum. Elhamdülillah, bak, iyi insanlarımız da var. E nazik değil, o insanlar kötü mü? Hayır, bu konuda iyi kendini geliştirmiş insanlarımız var. Şükrediyorum, Allahu Teala sayılarını çoğaltsın, bizi de onlardan eylesin. Amin. Kardeşlerim, gönül yıkmak değil, gönülleri inşa etmek durumundayız kötülüklerin iyiliklere üstün gelmemesi için nezaketin yaygınlaşması için kendi ahlakımızı gözden geçirmeliyiz birinden bunu beklemek yerine biz yapmalıyız bizde öyle bir durum da var hep başkalarından bekliyoruz bana böyle davranmalı bana bunu söylemeli bana bunu getirmeli ilk önce o yapmalı hep malı meli. Hayır ben yapayım. İlmimizi, amelimizi, servetimizi arttırdığımız oranda belki nezaketimizi de arttırmanın yollarını düşünmeliyiz. Kaba, odun gibi davranmanın, katı kalpli olmanın, kötü sözler sarf etmenin, insan onurunu düşüren çirkinliklerden yumuşak huylu ve nazik olmanın da yüksek erdemlerden olduğunu bir kez daha anlamalıyız. Hele hele çocuklarımıza. Bakın gözlemleyin 2-3 yaşında çok kaba hareketleri oluyorsa onu tatlı tatlı uyarın. Aa, bu sana hiç yakışmadı. Bu iyi bir hareket değil gibi çocuğun yanında da bazı küçük oyunlar yapmalıyız. Çocuğa ders vermek için anne ve baba veya kardeşleri arasında onun haberi olmadan bir plan yapın. Çocuğun bir şeyleri anlayabilmesi için mesela küçük bir oyun olabilir bu. Ama sen böyle dedin şöyle dedin türünden iki kişi çok fazla abartmadan tartıştı. Kırıldığını anladı. Çocuğunuz sizi izliyor ya mesela olup bitene bakıyor. Aa senin kalbini kırdım çok özür dilerim böyle sesimi yükseltmemem lazımdı gibi bir örnekle de bunu anlatabiliriz. Çocuk anlayacak ki bir dakika İkisi arasında bir diyalog var Bunları öğrenmem lazım Çünkü hep çocuk bize bakıyor Boş bir teyip gibi Ne doldurursan ileride onu çalacak Çok güzel bir örnek olur o Demek ki doğru olan davranış Az önce gördüm Abim Ablama sesini yükseltti Ablam üzüldü Ha demek ki ses yükseltmek insanın kalbini kırıyor gibi Bir ders alır Elimizden geleni yapalım. Takdir Allahu Teala'nın. Gönül almak, yapmak, kırılan, gücenen veya mağdur bir kimseyi güzel sözle sevindirmektir. Kalbini almaktır. Gönül yapmak, sevmek, saymak, merhamet etmek, paylaşmakla olur. Samimiyetle olur. Biliyorsunuz insanlar gönülleriyle yaşarlar gönülleriyle hareket ederler, gönülleriyle davranırlar. O gönlün değeri verilen sevgi, saygı ve muhabbetle ölçülür. Gönül insanı olmak, her şeye gönül gözüyle bakmak ve başkalarının sıkıntısını paylaşmakla olur. Mevlana ne diyor? Göz nereye bakar? Gönül Oraya akar. Göz nereye bakar? Gönül oraya akar. Bitmiyor. Gönül nereye akar? Ayak oraya koşar. Böyle kardeşlerim. Gönül kırmak zaten tasvip edilmeyen bir davranış. Allahu Teala bir kutsi hadiste buyuruyor: Ben göklere ve yere sığmam fakat mümin kulumun kalbine sığarım. İnsanları hakir gören, küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden, dalga geçen bir davranış içinde olanların sonu Allah indinde çok acıklı bir hüsrandır. Bir gün cennette müjdelenen sahabilerden bir tanesini merak etmiş diğer sahabiler. Efendimiz aleyhisselam kendisi yok ama o mecliste birazdan cennetlik birisi gelecek buyuruyor. O zat geliyor. Ertesi gün birazdan cennetlik birisi gelecek. Yine kendisi geliyor ama haberiyor kimse çıkıp da sen cennetlikmişsin demiyor. En son merak ediyorlar. Ya bu kişi acaba hangi ibadetleri yapıyor, hangi zikirleri çekiyor, ne yapıyor acaba? Biz de onun gibi olalım. Aralarından bir tanesini seçiyorlar. O da yanına geliyor. Birkaç gün yanında, yani evinizde misafir olsam olur mu bir sebepten dolayı diyor. E peki diyor, ol bakalım. Birinci gün, gece gündüz kontrol ediyor velan. İkinci gün oluyor. Üçüncü gün oluyor. Bakıyor ki, namazını kılıyor. Tespiyeni çekiyor. İşine gidiyor, geliyor neyse. Ama onun dışında yaptığı böyle, kendi hayalinde kurduğu bir ameli de yok en son. İtiraf ediyor diyor ki kardeşim Böyle böyle Senin cennette müjdelendiğin Haberini aldım Hasılı merak ettik arkadaşlarla Niyetimiz sen hangi şeyi yapıyorsan Aynısını yapalım bizde Ama diyor kusura bakma ama Düşündüğüm gibi şeyler Çıkmadı Sen ne yapıyorsun da Bu müjdeyi elde ediyorsun Deyince Çok seviniyor tabi o adam Ağlamaya başlıyor. Rabbim sana hamdü senalar olsun diyor. Ben kimim? Sen beni layık gördün buna. Neyse sonra diyor ki, vallahi gördüğün gibi namazım senin gibi. Efendim, zikirlerim, tesbihatım senin gibi. Helal kazanmaya çalışıyorum. Yalan söylememeye çalışıyorum. Amma diyor, bir huyum var ki, Allahu Teala'ya ne kadar şükretsem az... Nedir o diyor Küçümseyerek diyor bunu Ne kadar değerli olduğunu bilmeden O sahabe efendimiz diyor ki Vallahi Hiçbir müslüman kardeşime Şu yüreğimde En küçük bir kırgınlığım Kin Ve nefretim küslüğüm yok Ya Diğer sahabe diyor ki Sen bunu az bir şey mi zannediyorsun Vallahi bu çok zor bir şeydir diyor İşte tarih 2020 o zaman 645-50 asırlar geçmiş o zaman da bunlar yaşanmış kardeşlerim allah Teala'nın yarattığı kullarına merhametli olmak ya Molla Camii Allah rahmet eylesin büyük alimlerden der ki Kabe dünyada halil Azerest Dil nazargahı celil ekberest ekber est. Kabe diyor, Azer oğlu İbrahim aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Gönül, yüce ve büyük olan Allah'ın Celle Celaluhu nazargahıdır. Yunus Emre'nin dizelerinde olduğu gibi, Bir gönül kırdın ise diyor ya, Kabe'yi yıkmaktan daha tehlikeli. Kabe'yi taşlar şu anda Kabe olmasına vesile oluyor. Zamanında yoktu. Ama Allahu Teala'nın var ettiği insan ve o kalp ondan daha değerli. Erzurumlu İbrahim Hakkı Allah rahmet eylesin. Hiç kimseye hor bakma. İncitme. Gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der. Gönülleri alacağımız, kendimize geleceğimiz zamanlar olsun, önümüzdeki zamanlar. Öncelikle anneler, babalar, mazlumlar, bizden zarar gören insanlar, fakirler, yetimler, muhtaçlar, hastalar, yaşlılar, çocuklar, düşkünler, ilk önce gönüllerini almaya talip olmamız gerekenler. Darda olana yardım elini uzatmak, yaşlıları ziyaret etmek, evlenecek ona maddi yardımda bulunmak, ağlayanın gözyaşını dindirmek, yetimin başını okşamak ve dostsan eğer, gel kardeşim omzum senin, ağlayacaksan ağla, vuracaksan vur, Rahatla diyecek dostlar lazım. allah Teala kalbi bilen, tanıyan ve sahibini daha iyi bilen ve ondan korkan bir insan eylesin cümlemizi. Küçük tefek şeyleri alınmayan, kimsenin kalbini kırmadan ve kul hakkıyla huzuruna çıkmayanlardan eylesin. Amin. Allah-u Teala cümlenizi ve cümlemizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alamin.